وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ أَمَّا بَعْدَ Evet, Müslümanlar küfür konusunu işliyor idik. Asıl konumuz, İslam'ı bozan haller, kişiyi İslam dininden, İslam milletinden çıkartan haller, onların ilki küfür meselesiydi. Küfür tarifini aldık, küfrün, Büyük ve küçük küfür olmak üzerine iki kısmını gördük. Geçen hafta bazı e, küfür fiillerine, bazı küfür sözlerine misalleri işledik, misalleri gördük. E, bugün de büyük küfür ile küçük küfür arasındaki farklar olarak diğer meselelere de inşallah gireceğiz. Mesela büyük küfür, Allah Azze ve Celle hepimizi korusun. Büyük küfür bir kişiyi dinden çıkartır. Yani İslam'la herhangi bir şekilde alakası kalmaz. Kişi büyük küfür olan bir amel işlerse İslam dininden, milleti İbrahim'den çıkar. 2 bütün iyi amelleri boşa gider. Büyük küfür işleyen kişinin bütün amelleri Allah Azze ve Celle ayette Amelleri kökünden kazılır. Hiçbir ameli kalmaz. Kişi şayet, Büyük küfür işlerse ve o şekilde Allah'a kavuşursa hiçbir ameli kalmaz. Allah Azze ve Celle bizleri korusun. Üç kişinin cehennemde ebediyen kalmasına sebep olur. Cehennemde ebediyen kalmaya sebep olur. Allah muhafaza. 4 böyle bir küfür ile kafir olanın kanı ve malı mubahtır. Eğer kişi büyük küfür ile küfür etmişse, o küfür amelinden dolayı da Allah Azze ve Celle'ye tövbe sunmamışsa kafir olarak hayatına devam ediyorsa İslam şeriatında bu kişinin durumu kanı canı ve malı mubahtır helaldir. Yalnız bu yani kişinin canı, kanı ve malının helal olma meselesi Müslümanların bir devletinin olması söz konusuyla şeriatın hakim olduğu ülkelerde ve İslam adına savaş yapılan beldelerde ancak olur. Yoksa şu sistemde yani şeriatla hükmedilmeyen iman devleti değil de küfür devleti olan sistemlerde Müslümanlar kalkıp da karşı tarafta aslı kafir olan insanlar var. Gidelim bunların canını alalım. Gidelim kanını akıtalım. Gidelim mallarını alalım diyerek kesinlikle böyle bir şey yapamazlar. Bu aslen caiz değildir. Yani İslami olmayan bir memlekette şeriatın şeriat ahkamının tatbik edilmediği bir memlekette fertler İslam toplumundaki o fertler yani tekil insan kişiler kesinlikle gidip de kafir olan insanların mallarını alamaz, canlarına kast edemez. Böyle bir şey kesinlikle cazil. Ancak harp ilan edilecek savaş olacak veya İslam devleti olacak, İslam kadısı olacak, İslam halifesi olacak ona hüküm verecek diyecek ki felancanın işte İmanı kabul değildir, mürted olmuştur, kafir olmuştur, onun kanı ve malı halaldır diyerek devlet kapısı veyahut halifesi ne yapar ona hüküm verir. Ama Allah katındaki hükmü nedir? Bu kişinin Allah katındaki hükmü kanı, malı ve canı nedir? Mubahtır. Evet, yine diğer bir mesele. Büyük küfür ile kafir olmuş olan kişi müminler arasında büyük bir düşmanlığa mazhar olmuştur. Çünkü bizim akidemizin, bizim imanımızın içerisinde vela ve bera akidesi vardır. Dostluk ve düşmanlık akidesi vardır bizim akidemizin içerisinde. Müminler kimin dostudur? Müminlerin dostudur. İnnemel mu'minûne ve müminler kardeştirler. Ve Allah Azze ve Celle başka ayetlerinde müminler müminlerin dostudur. Mümin erkekler, mümin erkek, mümin erkeklerin, mümin kadınlar, mümin kadınların şeklinde ayetler var. Yani mümin, müminin dostudur. O zaman kafir nedir? Müminin düşmanıdır. Her ne kadar yakını da olsa, akrabası da olsa, şayet kafirse eğer büyük küfürle küfre girmişse, bu nedir? Kesinlikle aramızda düşmanlık söz konusudur. Bunu İbrahim Aleyhisselam babasına söylemişti. Bunu diğer peygamberler kendi çocuklarına söylemişti. Bunu sahabeler kendi oğullarına söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canı ciğeri olan amcalarına söylemişti. Amca zadelerine amca çocuklarına söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler Ebu Bekir anh kendi oğluna söylemişti. Onun için bu kesinlikle göz ardı edilen bir mesele değildir. Şayet kafirse Allah azze ve celle bizim onlara düşman olmamızı istiyor. Düşmanız. Bu düşmanlık kesinlikle akraba bağını kesmeye Anne babaya zulmetmeye, anne babayı dışlamaya götüren bir düşmanlık değil. Buradaki düşmanlık, buradaki düşmanlık onlar İslam'ı seçmedikleri için yapılan bir düşmanlıktır. Bunu da burada bilmiş olalım. Önümüzdeki konularda ve la meselesi gelecek. Ve la meselesi yani dostluk ve düşmanlık meselesi de imanı bozan hallerin içerisinde olduğu için inşallah detaylı bir şekilde önümüzde bab olarak, konu başlığı olarak işleyeceğiz onu. Düşmanlık, dostluk ve düşmanlık meselesi. Evet bu saymış olduğumuz şeyler büyük küfürle alakalı olan şeyler. Yani büyük küfürle küfre girmiş kafir olmuş kişi bu saydığımız beş şeyden nasibini alacak. Küçük küfür olursa, küçük küfür olursa birincisi şunu biz kesinlikle inzar ediyoruz. Uyarıyoruz ki kişi küçük küfürle küfre girmişse uyarılır, bulunmuş olduğu durum çok sıkıntılı bir durum olduğu ona anlatılır. En çabuk zamanda o küfür amelini terk etmesi ona Bildirilir, uyarılır. Ondan sonra o küfür amelini terk etmesi gerekir. Ama varsayalım ki küfür ameli hala devam ediyor ama küçük küfür hala devam ediyor. O ne olur? Birincisi bu kişi dinden çıkartılmaz. Bu kişi hala nedir? Din içindedir. İslam çizgisi içerisindedir. Yapmış olduğu küfür ameliyle, küçük olan küfür ameliyle hala İslam çizgisi içerisindedir. Kesinlikle ona büyük küfürdeki eylemleri ne yapamayız yapamayız. İkincisi... Bu kişinin bütün amelleri boşa gitmez. Küçük küfür işlemiş kişinin bütün amelleri boşa gitmez. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizlerden birisi kendisi için istediğini kardeşi için istemediği müddetçe asla iman etmiş olamaz. Hadisin zahirine bakarsak ben kendi için istediğimi kardeşim için isteyemiyorsam ben mümin değilim. Ama hangimizin imanı Sahabenin veya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin imanı gibi ki kardeşimizin Kardeşimiz için istediğimizi kendimiz için istediğimizden daha yukarıda tutacağız. Ara ara zaman zaman insanın imanı tavan yapıyor bazen de yerlerde sürünebiliyor kişinin imanı. Bu kişinin ameliyle imanı ile alakalı bir boyut olduğu için buna biz ne diyoruz bu küçük küfürdür. Ama tehlikeli bir durumdur. Tabii ki kardeşimiz için isteyeceğiz asıl istediğimizi. Çünkü bu imanın bir mertebesi. Ama isteyemiyorsak İslam milletinden çıkartan büyük bir küfür manasına bu gelmez. Bütün amelleri küçük küfür işleyen kişinin bütün amelleri boşa gitmez. Bütün amelleri boşa gitmez. Ancak yapmış olduğu o küfürle alakalı amele boşa gider. Ancak mesela bir birat işliyorsa biratın karşılığında amel bekleyemez kişi. O amelin karşılığını kesinlikle ne yapamaz? Alamaz ve o ve o ameli ile birlikte olan o ameline yakın olan amelleri de boşa gider. Mesela imanı boşa gitmez, İslam'ı boşa gitmez. Ama gerçekten tehlikeli bir amel olduğu için birçok ameli götürme tehlikesi vardır. Ama külliyen bütün ameller büyük küfür işleyendeki gibi bütün amelleri yapmaz, gitmez. Evet. Küçük küfür ile Allah'a kavuşan kişi Cehenneme girse de ebedi kalmaz. Büyük küfürde ebedi kalacaktı. Fiha <gülüyor> ebede Onlar orada ebedi kalacaklar. Ama Allah muhafaza küçük küfürle Allah Azze ve Celle'ye kavuşan bir mümin kesinlikle cehennemde ebedi kalmaz. Allah Azze ve Celle dilerse affedilebilir. Şahit amelinde şirk yoksa Allah Azze ve Celle affedeceğini zaten vaat etmiş. Amelinde eğer şirk yoksa. Amelinde şirk yok. Ama e, küçük küfürle isimlendirilen bir takım amelleri var. O şekilde Allah'a kavuşmuş. Allah Azze ve Celle dilerse affeder. Dilerse günahı kadar onu cehennemde yakar. Sonra tekrar cennetine sokar. Küçük küfür sahibini ne yapmaz? Cehennemde ebedi bırakmaz. Evet küçük küfür işleyen kimsenin kanı, malı ve canı mubah değildir. Bir kişi diyelim ki imanının zayıflığından dolayı, imanının azlığından dolayı Küçük olan bazı küfür ameller işliyorsa kesinlikle o kişiye kafir yaftası koyup malını ve canını kesinlikle mübah kılamayız. Çünkü hala İslam çizgisi içerisindedir. Günahkar da olsa malı ve canı Müslümanlara hala haramdır, mübah değildir. Allah Azze ve Celle bu tip olaylardan bizleri korusun. Gerçekten fitne ismi verilecek olaylardan birisi. Allah Azze ve Celle ayette... Fitne öldürmekten, katilden daha büyük bir suçtur diyor fitne. Bu iş gerçekten fitneye götürecek büyük olaylardan birisi. Çünkü insanın zahiren bize her ne kadar dış yönü onun küfrüne delalet etse de asıl meseleyi araştırıp bilmeden bu tip işlere giren binlerce insan gerçekten hata etmiş bulunmakta. Demin söylediğimiz gibi bu tip meselelerde mal, can ve kan meselesinde tamamıyla şeriat devlet olması gerekir. Savaş ilan edilmesi gerekir. Müslüman e, devletin halifesi veyahut imamı bu hususta fetva vermesi gerekir. Evet. Küçük küfür ile küfür etmiş olan kişi yapmış olduğu amel miktarı ile kendisine dostluk yapılır. Yapmış olduğu amel miktarı ile kendisine düşmanlık yapılır. Küfür ameli yaptıysa küfür amelinden dolayı kendisine düşmanlık yapılır. Diğer amelleri, diğer imanını imanına delalet eden, İslamına delalet eden diğer amellerinden dolayı da dostluk yapılır. Çünkü dostluk ve düşmanlık akidesinde eğer kişi hala İslam çizgisi, çizgisi içerisinde ise o hala bizim dostumuzdur. Ama yapmış olduğu küfür amelleri bizim neyimizdir? Düşmanımızdır. Onun için biz onun ameline göre ona dostluk ve düşmanlık yaparız. Ta ki yapmış olduğu o küfür amelini terk edinceye kadar. Nasıl bir dostluk, düşmanlık kurarız o kişiyle? Küfür ameli istiyorsa dersin ki senin bu yapmış olduğun ameli biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu yapmış olduğun amel küfürdür. Bu ameli terk edinceye kadar bu amel hususunda sana dostluk yapmayacağız. Ta ki o ameli terk eder ondan sonra ne olur? Dostluk ve düşmanlık akidesi tamamen yerine oturmuş olur. Bu önemli bir mesele. vela la bera meselesi dostluk, düşmanlık akidesi belki birçok Müslümanın göz ardı etmiş olduğu bir mesele. Müslümana nasıl davranılır? Kafire nasıl davranılır? Müslümanın Müslümana davranışı nasıl olacak? Müslümanın kafire karşı davranışı nasıl olacak? Evet. Büyük küfür ve küçük küfürle alakalı e, meseleler bunlar. İnşallah bunlar tabii önemli meseleler. E, bilmemiz gereken meseleler. Bir de küfrü açık ve gizli olmak üzere iki başlık altına almışlar. Açık küfür ve gizli küfür. Hem açık küfürün içerisinde... ...hem gizli küfürün içerisinde... ...hem büyük küfür hem küçük küfür vardır. Bu küfür açıktır, bu tamamen büyük küfürdür. Bu küfür gizlidir, bu tamamen küçük küfürdür değil. Bakın bura çok önemli. Şimdi başta okuyacağız onun için. Aklınız karışmasın. Açık ve gizli küfür olmak üzere... ...küfürü iki kısma ayırmışlar. Büyük ve küçükten hariç. Ama hem açık küfürün içerisinde... Hem gizli küfürün içerisinde hem büyük küfür hem de küçük küfür olabilir. Evet mesela cehaletten kaynanan, kaynaklanan küfür açık bir küfürdür. Cehaletten dolayı kaynaklanan küfür açık küfürdür. Ama bu, bu küfrün büyük küfür olduğu manasına gelmez. Onun için mesele çok iyi araştırılması gerekir. Bunu hangi meseleye erteleyeceğiz sadece başta okuduktan sonra? Bunu cehalet mazeret midir değil midir başlıklı konumuzu erteleyeceğiz. Bir de tekfir meselesiyle alakalı konumuza bunu erteleyeceğiz. Şu an sadece biz yine ufak çaplı başlıkları alıyoruz. Açık küfürün birinci örneği cehaletten kaynaklanan özürdür. Mesela ne gibi? Pe peygamberler arasında gelen insanların durumu gibi. Mesela bir peygamber gelmiş ki bunu en fazla İsa Aleyhisselamla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki o fetret dönemi arasındaki insanlara vermişler. Burada bir fetret dönemi vardır. Burada uzun bir zaman peygamber gelmemiştir bu dönemdeki insanların hali ne olacak diye. Burada bir alimler arasında bir iftilaf söz konusu olmuştur. Ama burada açık bir küfür var. Burada açık bir küfür var. Burada insanlar cahil, Allah'a şirk koşuyorlar, Allah'a ortak koşuyorlar, putlara ibadet ediyorlar. hanif dinini terk etmişler, apaçık bir küfür var. Ama bu neyden dolayı kaynaklanan bir küfür? Cehaletten dolayı kaynaklanan küfür. Onun için alimler bu konuda e, görüş birliği sağlayamamışlar. Mesela Hanefiler, Maturidiler ve Mu'teziller cehaleti mazeret saymazlar. Hangi yönde cehaleti mazeret saymazlar? Kişinin ahirete olan imanını, Allah'a olan imanını, Allah'ın esma ve sıfatına olan imanını çok tavsili bir şekilde değil de icmali bir şekilde şart koşarlar. Kişinin bir peygamberle, bir kitapla karşılaşmaması, kendisine herhangi bir tebliğin gelmemesi, kişinin Allah'a, ahiret gününe ve Allah'ın esma ve sıfatına olan imanını, imanın ...bilmemesini gerektirmez. Kişi, kainattaki Allah Azze ve Celle'nin o yaratmış olduğu... E, ...işte çok dehşetli bir şekilde kainatı düzenlemiş olduğu o olaylara, o tabiata bakarak... ...bir yaratıcının varlığını ve bu hayatın son bulacağını, ahiretin olduğunu... ...Allah Azze ve Celle'nin işte razak olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin cebbar olduğunu... ...yağmuru yağdıran olduğunu, rızkı veren olduğunu... Bilebilir bunu bilmemesinde kesinlikle dört kişi mazur sayılmaz. Bu kimin görüşü? Bu ilk işte Maturidiler, Hanefiler, Muteziler farklı gruplar buraya katılmış. Diğer grup ise cehaleti bu derecede yani kendisine tebliğ gelmemişse, kendisine davet gelmemişse, herhangi bir kitap, herhangi bir peygamber gelmemişse, herhangi bir açıklana ulaşmamışsa onlar da delil olarak Allah Azze ve Celle hiçbir pe peygamber göndermeden hiçbir toplu ne yapmaz? Azap etmez, azap edecek değildir ayetini. Ön planda tutarak onlar da böyle insanlar için cehalet mazerettir demişler. Yani özürdür demişler. Dediğim gibi bu meseleyi tafsili bir şekilde inşallah cehalet mazeret midir değil midir başlıklı konuda inşallah işleyeceğiz. Evet ikinci konu açık küfre delalet eden konu bu da bilinçli olarak ısrar edilen küfürdür. Açık küfür bu belli yani hem biliyor hem de küfüründe ısrar ediyor. Bu hem açık küfürdür hem de nedir büyük küfürdür. Hem açık küfür hem büyük küfürdür. Bunun 2-3 tane misal var. Birincisi gururdan olabilir kişinin kafir olması. Gurur yapar imana girmez. Kim gibi? Firavun gibi. Firavun ne yaptı? Gururundan dolayı ilahlığı kendisinden başkasına vermemek için en büyük ilah benim. sizden Benden başka sizin ilahınız olabilir mi diye gurur yaptı, kibir yaptı. Gururdan, kibirden dolayı ne yaptı? Firavun kafir olmuş oldu. <gülüyor> Ve evet. cehedu bihâ vesteyfanethâ enfusuhum vulmen ve uluvvâ. Vicdanları kabul ettiği halde onlar zulüm ve böbürlenmelerinden dolayı, kibirlenmelerinden, kendilerini yüksek derecede tuttuklarından dolayı bunu inkar ettiler diyor Allah Azze ve Celle. Haman gibi, firavun gibi, karun gibi ve o firavunun hanedanla gelen padişahlar gibi... Ve onlar gibi aynı şekilde gururundan dolayı Allah'a iman etmeyen insanların hepsi gururundan dolayı oldu? Kafir oldular. İkincisi makam ve mevki kaybetme korkusundan dolayı kişi açık bir şekilde büyük küfürle kafir olmuş olur. Kim gibi? Harakleyus gibi. Kendisi e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine göndermiş olduğu mektubu aldığı okuduğu sahabe ile aklına yattığı Zaten böyle bir şey bekleniliyordu. Bu olsa olsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir dedi. Ondan sonra ahalisini, rahiplerini, bütün o bilim adamlarını, ilim adamlarını topladı. Bir işte sarayın büyük toplantı yerine kapıları kilitletti. Ondan sonra imanını açığa sürdü. İman ettiğini söyledi. İman ettiğini duyan halkın hepsi diyor ki yabani eşeklerin kaçış gibi ne yaptılar? Kapılara doğru koştular. Oradaki halkın hepsi Hristiyan. Başları, emirleri, kralları, iman ettikleri, iman ettiğini duyunca bütün hepsi rahipler, rahibeler hepsi, bütün halk kapıya doğru koştunca baktı ki makam mevki elden gidiyor. Kapılarda kitli. Ondan sonra gelin gelin gelin ben sizi denemek için bunu söylemiştim dedi. Makam mevkiyi elden kaybetmemek için ne yaptı? Tekrardan. Hristiyanlığın üzerine devam etti. Bunda bir şüphe var mı? Bu adam makamının mevkisini kaybetmemek için iman etmedi. Bu da açık bir şekilde, büyük bir şekilde küfretmiştir. Kafir olmuştur yani. Üçüncüsü yine açık küfre misal veriyorum. Bakın. Üçüncüsü ayıplama veyahut insanlar tarafından işte yadırganmadan dolayı kaynaklanan bir küfür. Kimin küfrü gibi? Ebu Talib'in Talib küfrü gibi. Ebu Talib meseleyi anladı, <gülüyor> meseleyi bildi, meseleyi kavradı. Ondan sonra dedi ki Benim bildiğim bugüne kadar bulduğum dinler arasında en iyi din, en güzel din yeğenimin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir ama şu insanların beni ayıplaması veya bana sövmeleri olmasaydı veya Mekkeli Kureyş'te şu kadınların diline düşmüş olmasaydım vallahi dinini, şey, yeğenimin dinine ne yapardı iman ederdi. Bak ayıplanma korkusundan dolayı hayatına ebedi cehennemlik yaptı. Açık bir şekilde... Ne yaptı? İmanı kabul etmedi. Açık bir şekilde küfrü tercih etti. Bunu da söylemesine rağmen dinlerin içerisinde en güzel din yeğenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Yani kültürlü birisi dinleri de biliyor. Talif dinini de biliyor. Hristiyanlığı da Yahudiliği de biliyor. Putperestliği de biliyor. Kureyş'in ticari amaçla gütmüş olduğu o dini de biliyor. Ama ayıplanma korkusu Allah Azze ve Celle'nin hidayeti evet diğer mesele de gizli küfür deminki başlıkların hepsi açık olan küfre misaldi şimdi ise gizli olan küfür demin dediğimiz gibi küfür açık olursa tamamıyla hepsi büyük küfürdür veya küçük küfürdür içine girebilir gizli küfür de aynı şekilde gizli olması onun kesinlikle tamamıyla küçük küfür olmasını gerektirmez Gizli olur ama büyük küfürdür. Gizli olur yeri geldiği zaman küçük küfür de ne yapar? Olabilir. Onun için dediğim gibi e, bu başlıkları biz tekrar ele alacağız. Tekfir meselesinde bunları detaylı bir şekilde tekrar işleyeceğiz. Mesela birincisi Allah ile veyahut Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle, peygamberleriyle, İslam dininin şiarlarıyla, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitaplarla, İslam dinine atfedilen, İslam'ın şiarı kabul edilen daha ne gibi isimler olursa olsun bunlarla alay etmek, bunlara sövmek, dalgaya almak bu nedir? Küfürdür. Eğer bunu imalı bir şekilde yapmış da olsa, dalga mahiyetiyle yapmış bile olsa veya işte ee, böyle Farklı işte insanların algılayamayacağı ama hakikatini anladığı zaman algılayacağı kelimelerle dahi söylemiş olsa bu nedir? Allah, Allah Azze ve Celle ile diniyle, peygamberiyle, İslam'ın şiarı olan meselelerle dalga olduğu için bu da küfürdür. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle ne diyor? Bu daha önceki derslerimizde de okumuş olduğumuz bir ayetti. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَمْ Bu gazbe esnasında münafıkların e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla dalga geçmelerinden dolayı kaynaklanan nüzulü gerçekleşen bir ayet sen onlara sorsan o amellerinden dolayı onlar derler ki biz dalmıştık alay ediyorduk oyun oynuyorduk yani sen onlara ciddi bir şekilde sorsan siz ne yapıyorsunuz bu ağzınızdan çıkan şeyler ne diye sorsan onlar der ki ya biz farkında değildik biz oyun oynuyorduk alay ediyorduk dalga geçiyorduk biz Allah azze ve celle ne diyor Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzihun. Allah ile, ayetleriyle, peygamberiyle mi dalga geçiyorsunuz? Peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? La te'atadiru kat kefertum. Özür beyan etmeyin, sizler küfrettiniz, inkar ettiniz. Özür beyan etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ba'de imanikum, imanınızdan sonra sizler küfrü seçtiniz. Bu dalganızdan dolayı imanınızdan sonra diyor sizler ne yaptınız? küfrü tercih ettiniz veya bu dalganın sizi küfre soktu özür beyan etmeyin inne aflu antaifetin minkum sizlerden bir tayfeyi affetsek de nuazif taifeten bi annhum kanu günahkar olmanızdan sebebiyle diğer tayfaya diyor Allah ze ve celle azap edeceğiz. Tevbe suresi 65 66. Daha önce birkaç sefer daha bu ayet geçmişti. Evet küfre rıza göstermek veya küfre razı olmak da gizli bir küfürdür. Küfre rıza göstermek, küfre razı olmak gizli bir küfürdür ki bu da e, daha önce geçmişti e, birkaç sefer daha geçmişti. Nisa suresinin 140. ayeti diyor ki Allah Azze ve Celle Biz diyor yani Allah Azze ve Celle size kitapta şunu indirdik, size kitapta şunu bildirdik, din olarak kitapta size şunu indirdik diyor Allahu Teala. Ne yok? En ida semi'tum ayati ve yüstehza'u biha. Şayet Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği veya Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini duyarsanız fe hatta yahudu yahudu fi Sözü başka bir söze geçirtinceye kadar onlarla o mekanda oturmayın diyor Allahu Teala. Yani o alay edilen şeyi Sözü başka bir söze çevirinceye kadar veyahut Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği o sözü başka bir söze çevirinceye kadar ne yapmayın? Onlarla o mekanda, aynı mekanda oturmayın. İnnekum idem misbuhum. Şayet böyle yaparsanız Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği halde Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle Allah Azze ve Celle'nin ayetleri inkar edildiği halde hala e, umrunuzda olmazsa herhangi bir müdahale yapmaksızın Mekanı da terk etmeksiz oturursanız o zaman diyor siz de onlar gibisiniz. Subhanallah çok büyük bir tehdit. اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ O zaman siz de onlar gibisiniz. Aynı onlar gibisiniz. Niye? Çünkü razı olmuş bir şekilde bir tarafta Allah kişi Allah Azze ve Celle'nin ayetini inkar ediyor. Bir tarafta Allah'ın ayetiyle dalga geçiliyor. Sen mudahale etmiyorsun. O zaman Allah Azze ve Celle diyor ki o zaman siz de onlar gibisiniz. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافَق۪ينَ muhakkak ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Muhakk Hem kafirleri hem de münafıkları cehennemde toplu bir şekilde ne yapacak? Toplayacak diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Onun için buna bu ayetten delil getirerek alimler şöyle bir başlık çıkartmışlar ki küfre rıza göstermek, küfürden razı olmak küfürdür. Evet. Diğer bir başlık Allah'ın haram kıldığı kesin olan bir şeyi helal görmek. Kesin bir delille alimlerin icma etmiş olduğu, ittifak etmiş olduğu bir helalı haram görmek veya bir haramı helal görmek. Tam tersi. Ama nasıl bir şey olacak bu? bu? Hakkında kesinlikle ihtilaf olmayan, icma edilen bir mesele olacak. Yoksa alimlerin kimisi helal demiş, kimisi haram demiş. Bak bu alimlerin haram dediğine helal diyor. Hadi bu kafir denemeyiz. ne Hangi hususta olur bu? Bütün alimler bir meselede icma etmişler, ittifak etmişler ki bu haramdır. Bu haramdır. O zaman dersin ki buna nedir? Bu küfürdür. <gülüyor> ne gibi Allah Azze ve Celle diyor ki ayette bununla alakalı وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا <gülüyor> حَرَمٌ Allah'a iftira atarak dillerinizin yalan söylediği bir şekilde Allah'ın demediği bir şey bu helaldir, bu haramdır demeyin. Bunu nasıl yapıyorsunuz diyoruz siz? لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Bunu Allah'a iftira atarak yapıyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin bu hususta söylemiş olduğu bir şey yok. Siz kendi dilinizin alışa geldiği bir şekilde bu haramdır, bu helaldir böyle bir şey diyor söylemeyin. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Kim Allah'a yalan bir şey iftira atarsa yani harama helal demek Allah Azze ve Celle dememiş harama helal demek veya helala haram demek ne? Allah'a iftira atmak. لَا <gülüyor> يُفْلِحُونَ diyor ki böyle yapan insanlar kesinlikle asla felah bulamazlar. Meta'un kalilun ve lehum azabun elin. Onlar için az bir faydalanma. Dünyada az bir çaba vardır, yaşama vardır, ondan sonra onlar için elem verici bir azap vardır diyor. Evet, bu söylemiş olduğumuz başlık haram olduğu hususuna icma edilen, hükmü Müslümanlar arasında ihtilaf edilmeksizin bilinen ve hakkında salih deril bulunduğunda, bulunduğundan haramlığında şüphe edilmeyen bir mesele olması gerekir. Ne gibi? Domuz eti yemek gibi, zina etmek gibi, masum bir insanı öldürmek gibi. Domuz etinin helal olduğunu söyleyen hiçbir İslam alimi, hiçbir sahabe, hiçbir tabiim yok. Bu husus o zaman Müslümanlar arasında ne meselesi? İttifak ve icma meselesi. Bunu tutup birisi helal derse bu kişi kafir olmuştur. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam, sahabeler, bütün ümmet bu hususta ne yapmış? İcma etmişler ayet ve hadislerden dolayı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> Şayet kişiyi küfre düşüren bu haramda veya bu helalda bu vasıflardan biri olmazsa o zaman küfür meselesi söz konusu değildir. Yani ara, hakkında az bir dahi ihtilaf olsa alimler arasında veya sahabeler arasında işte yirmi tane sahabe demiş ama iki tanesi de farklı bir görüş söylemiş böyle bir mesele olursa o zaman ne yapıyoruz? Kesinlikle bu meseleyi aynı meselede kullanmıyoruz. <gülüyor> Şimdi bunu ikiye ayırıyoruz daha iyi anlayabilmek için. Birincisi haram demiş olduğumuz olan şey, haram dediğimiz şey hakkında şüphe olmayan bir haram olmalıdır. Hakkında şüphe varsa bu kişi kafir olmaz bunu bir şekilde bileceğiz. İkincisi ise bu da çok önemli bir şey, bu da çok önemli. Haram demiş olduğumuz şeyi kişi yaparken, işlerken tevhir yoluyla ona gitmemiş olacak. Tevil ederek ona giderse, tevil ederek onu kendisine helal görür de işlerse o zaman o kişiyle kesinlikle o kişiye kafir diyemeyiz. Mesela içki içmenin helal olduğunu söyledi bazı e, birkaç tane sahabe o dönemde. Ömer radıyallahu anhın hilafeti döneminde Kudamı bin Mev'un gibi ondan sonra Ebu Cendel gibi bizim bildiğimiz meşhur Ebu Cendel gibi birkaç tane sahabe Allah azze ve celle'nin Bir ayetine dayanarak içkinin helal olduğunu, tevil ile helal olduğunu söylediler. Ve şikayetle olay Ömer radiyallahu anh'ın yanına geldi. Halife o zaman Ömer radiyallahu anh. Ömer radiyallahu onları çağırttırdı. Dedi ki siz niçin içki içtiniz? Onlar da aynı söyledikleri şeyi tekrar söylediler. Dediler ki işte şu ayetten dolayı biz tevil ettik. iman edenlere imanlarından sonra şayet tekrar amel işler, tekrar iman ederlerse yediklerinde ve eşliklerinde onlar için bir günah yoktur. Yani biz iman ettik, salih amel işliyoruz, iman ediyoruz, amel işliyoruz. Onun için bizim yediğimizde ve bize günah yoktur diyerek batıl bir teville ne yaptılar? İçkiyi helal saydılar kendilerine. Ömer radıyallahu anh şurasıyla birlikte Hz Ali de o şurada onların istidlalinin getirmiş olduğu delilin, o tevilin batıl olduğunu söyledi. Onların yapmış olduğu amelin yanlış olduğunu söyledi ama onları içki içtiğinden dolayı tekfir etmediler veya kafir demediler. O zaman burada şunu bilmemiz gerekiyor. Haram, haram işleyen bir kişi veya Müslümanların icma ile ittifakla haram dediği bir meseleye o kişiler helal derken bunu tevil demeyecekler Tevil ederlerse hemen gideceğiz, delillerimizi getireceğiz. Burada tevil yapılmaz, bu teviliniz yanlıştır deyip onları ne yapacağız? Hüccet ikame edeceğiz. Onun için bu mesele de çok önemli. Birçok insanın göz ardı edip direkt insanlara kafir yaftası vurmuş olduğu bir mesele. Bu e, haramı helal, helalı haram meselesinde bilmemiz gereken haram hakkında şüphe olmayan bir haram olacak. İkincisi tevil yoluyla ona gidilmiş olmayacak. Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet diğer bir mesele. Hadislerle haram kılınmış meselelerle girer mi buna? Girer. Ayetle haram kılınmış mesele girmişse hadislerle de haram kılınmış mesele girer. Önemli olan ne? Önemli olan tevhille gidilmiş olmayacak. Teville gidilmişse tevil çürütülecek. İslam alimlerinin eşliğinde, İslam alimlerinin sözleri doğrultusuna tevhirler çürütülecek. Bu tevhiliniz batıldır denilecek. Ondan sonra e, mesele açıklanacak. Muhalife olanların e, şahı görüşü kabul edilmez o zaman bu Mesela altının haramlığı ile alakalı eclisünlet icma etmiş. Altının haramlığı girmiyor bu meseleye. Çünkü altının haramlığı meselesinde de e, ihtilaf var. İhtilaflar. İcma ve ittifak diyebileceğimiz bir mesele değil altının haramlığı. Onun için çünkü... Yani, ee, i̇cma ve ittifak olduğunda hadislerle gelen... Yani, evet aynen. Ne? Bu mesele Tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Parmakla sayılabilen haramlardır bunlar. Parmakla sayılabilen haramlardır. İslam şeriatının ta selefinden halefine kadar bütün ulemasıyla icma ve ittifak ettiği meseleler parmakla sayılabilecek meselelerdir. Onun haricinde birçok mesele ihtilaf vardır. Onun için o ihtilaflı meselelerden dolayı böyle bir ayrılığa Böyle bir tezada gidilmiyor. Bu meseleyi yine inşallah ileride ele alacağız. Evet yine kişinin gizli küfür ve devlet etmiş olduğu diğer bir mesele Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ümit kesmek. Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ümit, ümit kesmek de bu şekildedir ki Allah Azze ve Celle diyor ki min kafirun. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Allah Azze ve Celle müminlerin kesinlikle Allah Azze ve Celle'den ümitlerini kesmemesini farklı farklı ayetlerinde bildirmiş. Allah Azze ve Celle'ye devamlı ümit ve korku arasında ibadet edeceğiz. Ümit ve korku arasında Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmamız gerekir. Onun için devamlı ümit edeceğiz. Devamlı ümit olacak. Ümit, ümit kesmekte, ümitsizliğe kapılmakta Allah muhafaza küfürdür. Veyahut yine buna benzer bir şey Allah'ın azabından emin olmak. Bu da önemli bir mesele. Bu da bir küfür amelidir. Yani kişinin kendisine cennetlik görmesi. Yani Hz. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, e, Aşara-i Mübeşşere gibi o güzide sahabeler bile kendilerinin e, günahlarının olduğunu söyleyerek tabiri caizse e, sevap veya amel kampanyası arayışına giren sahabeler olmasına rağmen bugün tutup birisi ben cennetliyim, benim şeyhim cennetlik, bizim cemaatimiz cennetlik, biz garanti aldık, biz icazeti aldık deyip direkt kendilerinin Allah'ın azabından emin olduğunu söylerse bu da açık bir küfürdür. Bunu delaletli yollarla söyleyenler var. Diyor ki şeyhim bana dedi ki diyor sen bana e, kabrimde gelip e, tefsir okuyacaksın. İşte e, kabrime sen benim komşu ol. Sen benim kabrime komşu olursan işte bana tefsir okursun, bana kitap okursun. Diyor ki biliyorum ki diyor benim şeyhim ve onun yolundan giden alimler cennettedir. E ben de diyor ona Kur'an veya tefsir okuyacaksam demek ki diyor ben de elhamdülillah cennetliyim. Dolaylı yoldan kendilerini cennete sokan cahiller var. Yani azaptan kendisini emin tutan, emin tutan, emin kılan cahiller var. Hazreti Ömer'in sözü Allahu Alem diyor ki cennette bir kişilik yer kaldığını bilsem oraya ben girecekmiş gibi Allah Azze ve Celle'ye ümit ederim. Ve cehennemde bir kişilik yer kaldığını bilsem. O bir kişinin de ben olma korkusuyla Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederim. Ümit ve korku bu şekilde işte. Onlar geceleri yanlarını yataklardan uzaklaştırırlar. Korkuyla ümit arasında da kalkıp Rablerine ibadet ederler. Onun için korku ve ümit hepimiz için. Kesinlikle imanımızın içerisinde hem korku olacak hem de ümit olacak. Efe eminu mekirallah diyor ki onlar Allah'ın mekirinden, Allah'ın tuzağından, Allah'ın azabından emin mi oldular? Fela ye'menu mekirallahi illel kavmul hasirun. Allah'ın tuzağından, Allah'ın azabından ancak hüsrana uğrayan, zarara uğramış olan kullar, kavimler ne yapar? Emin olurlar. Evet yine kişiyi küfre götürecek bir sözü zorlama ve cehalet olmaksızın. Zorlama olmayacak, ikrah. Cehalet olmayacak ve tevil etmeksizin. Bu üç mesele tekfirin mevani'a dediği engellerinden olan meselelerdir. Çok detaylı bir şekilde ileride ele alacağız. İkrah, cehalet ve tevil. Şu üç mesele e, tekfirin engelleri olan meseleler. Kişiyi göt küfre götürecek bir sözün ikrahtan, e, ondan sonra tevilden ve cehaletten uzak olması... Kasıtlı olarak, kastederek ve manasını bilerek söylemiş olduğu bir kelime olması gerekir. Bir küfür sözü söylüyor ki kişi ne ikrah var, ne cehalet var, ne tevil var, ne farklı bir şey kastediyor. Misal olarak elma diyorum ama ben suyu kastediyorum. Böyle bir kastı da yok Ve manasını da bilerek söylüyorsa küfür sözü daha bu adamı e, kurtarmaya çalışmaya gerek yok. Mesela adam açık bir şekilde ben komünistim diyor. Adam açık bir şekilde ben sosyalistim, layikim, demokratim diyor. Bunun da arkasında başka bir kelime kabul et, başka bir kelime de kastetmiyorsa veya ben hani demokrat diyorum ama ben aslında bunu Müslümanlığı kastediyorum. Ben işte takva sahibi olmayı kastediyorum deyip böyle bir kasıt da yoksa böyle bir kasıt da zaten olmaz yani Allah'ın diniyle dalga geçme olur. Hani ben demokratım diyeceğim. Ben demokrasiyi sergileyen biriyim diyeceğim. Bununla da çok takva sahibi olmayı kastedeceğim. Kendi zihnim altında böyle bir şey tabii ki olmaz. Bu sözlerden dolayı insanlar onlar ne yapar? Küfre girmiş olurlar. Yahlifune billahi ma kalu. Onlar yemin ederek şey söylemiş oldukları şeyde yemin ederler. Bir söz söylerler üzerine de yemin ederler. Wa la kad kalu kelimete'l kufri ve keferu ba'de Muhakkak ki e, onlar derler ki işte e, küfür sözünü demişlerdir. Hem de İslam'larından sonra. Onlar yani Müslümanken, İslam'ın içerisindeyken, İslam çizgisi içerisindeyken küfür sözünü muhakkak ki söylemiş olurlar. Yahlifuna billahi ma qalu ve la kad qalu kelimete'l kufri ve ba'de islamihim. Allah'a and içiyorlar. Allah'a yemin ediyorlar ki me kalu o sözü söylemediler. Yani yemin ediyorlar. Halef ediyorlar. Ant içiyorlar. O sözü söylemedikleri söylüyorlar. Oysa diyor ki Allah Azze ve Celle, Oysa ant olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir. Ve İslamlıklarından sonra yani Müslümanlıklarından sonra inkara satmışlardır. Bu e, Tevbe Suresi 74. ayet. Buyur abi. Şimdi mesela bizim anlaşımız mı? Ee, olaya baktığı mesela biz hani demokrasiye Allah'ın yaşam tarzına karşı bir yaşam tarzı olarak diyoruz. Bu bir şifttir diyoruz. Fakat karşımızdaki adam diyor ki ben onu diyor. Yok bizim anlayışımıza değil. He, bizim yok. Bizim anlayışımıza değil. Ee, bütün dünyanın, İslam'ın, İslam toplumlarının ve diğer toplumların anlayışıyla demokrasi nedir? Ortada zaten demokrasinin ne olduğu ortada yani bizim anlayışımızda da olsa veya karşı tarafın anlayışıyla da olsa İslam'a zıt bir isim midir demokrasi veya layıklık zıt bir isimdir. Yani başka isimlerde belki senin denilmiş olduğun olabilir biz farklanmıyoruz onlar farklanmıyor ama bazı kelimeler var ki demokrasi de bu kelimenin içerisindedir. İster bizim anlayışımızda olsun ister karşımızdaki insanın anlayışıyla olsun ister İslam toplumunun ve diğer toplumların anlayışıyla olsun. Bu kelime arasında hiçbir farkı yoktur. Demokrasiden herkes aynı şey anlıyor. Yani Din de Şimdi e, siyaset meselesi farklıdır. Yönetim meselesi farklıdır. E, mesela biz yönetimden bizim anladığımız, bizim kastettiğimiz yönetim şekli nedir? Allah'ın ve Resulün yönetim şeklidir. Bunların demokrasiden kastettikleri ney? Kesinlikle Allah'ın ve Resulü'nün yönetimiyle alakası olmayan bir yönetim şekli. Veya Allah'ın ve Resulü'nün yönetimine savaş açmış bir yönetim şekli. Kulların kendi koydukları kurallarla kulları yönetmesin bir şekli yani. Yani, yani sonuçta İs İslami yönetimle alakası olmayan bir yönetim şekli. Ee, bunu şey yapıyorum erteliyorum. İleriki meselelerde detay işlem. Bazı meseleler var hani çok geniş işlememiz gerekir. Şimdi yani girersek de çıkamayız onun için erteliyoruz. Tamam mı abi o mesela yeri geldiği zaman da tekrar detaylı bir şekilde onu konuşuruz. Evet. Diğer bir mesele dini bir naslı. İslam'ın kastetmiş olduğu bir naslı delili taşımadığı bir manaya tevil etmek. Taşımadığı bir manaya tevil etmek. Ama bu öyle bir nas olacak ki herkes tarafından, demin söylediğimiz gibi icma edilen, intifak edilen bir nas olacak. İhtilaf edilen, üzerinde sözlerin, kavillerin bulunmuş olduğu bir delil, bir nas olmayacak. Ne gibi mesela? Namaz gibi. Namazın kalkıp birileri, namaz kelime itibariyle dua manasındadır. Onun için e, burada kastedilen şey... İşte bizim kılmış olduğumuz Allah'ın huzurunda hüküye ve secdeye vararak e, kıyamda durarak kılmış olduğumuz namaz değildir. Aslen Allah'a eller açılıp dua edilmesidir diye birisi batılı şey e, batıl bir teville ile Allah Azze bu delilini ifsad ederse tahrip ederse apaçık bir delil ki namazın namaz olduğu bizim bildiğimiz namaz olduğu hususunda haletten seleften bütün alimlerden ne var icma ve ittifak var. Allahü Teala'nın ayetlerinde, rühsat olan hadislerinde bu husus çok detaylı bir şekilde anlatılmış, kılınma şekillerine kadar e, şerh edilmiş. Buna rağmen kalkıp birisi derse ki buradaki kasıt dua etmektir. O zaman bunu atmış olur. Apaçık bir nası dinde olmayan bir manayla tahrip ve tevil etmiş olur. Bunun da hiçbir şekilde kurtarılamı yoktur. Veya yine kesin olan naslardan birini kabul etmemek. Kesin bir kesin Nas ne demek? Yani ayet ve mutevatir derecesindeki olan e, hadislerle bildirilen nas'ı kabul etmek, inkar ediyor yani. Evet. Kur'an ayetlerinden herhangi birisinin inkarı bu konuda verilecek misallerdir. Mesela şiaların yaptığı gibi. Mevcut elimizde olan Kur'an asıl Kur'an'ın üçte birdir diyor. Bunların itikabı. Elimizdeki Şu 600 küsur sayfalık 6666 ayetlik olan şu Kur'an asıl Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu Kur'an'ın 1 biridir. Yani 18.000 ayetken 6.000 ayet gelmiş, bize ulaşmış. Ya yani ne yapıyor? Binlerce ayetin olmadığını söylüyorlar, inkar ediyorlar. Bu da apaçık bir şekilde e, onların e, küfür işlemiş olduğunu gösterir. Veya Mesela Kur'an'ın tek bir musabda toplandığıyla alakalı bütün sahabelerin icması var. Kur'an'ın tek bir musabda toplandığıyla alakalı bütün sahabelerin icması var. Tutup aynı yine bu meseleyle alakalı bir inkar söylerlerse ki sahabeler o ittifak etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki en hıfzı kuvvetli olan o kurrağları toplamışlar. Kurrağları toplamışlar. Ne yapmışlar? İşte Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde müseylemetül kezzapla yapılan savaşta çok kuralar şehir edilmiş. Savaş çok uzun sürüyor. Arkadan takviye isteniliyor. Eleman kalmıyor. Kurallar da savaşa katılıyor. Kurallar da şehir edilmeye başlayınca Hazreti Ömer'in e, istişaresiyle Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu bunun cem edilmesine bir musafta toplanılmasına ne yapıyor? Ruhsat veriyor. Bu hususi ise o dönemdeki bütün sahabeler kabul ediyorlar. Bu sahabenin neyi var? Burada sahabenin icması var. Tutup da birisi bunun, bunu reddederse... ...böyle bir şey olmadığını söylerse... ...bu da aynı meseleyle alakalı söyleyebiliriz. Veya e, insanı küfre düşürecek bir ameli yapmak da küfürdür. Başında söylemiştim... ...şu kısımların içerisinde büyük küfür olanlar var... ...küçük küfür olanlar var. Ama sonuçta küfürdür. Küf Bir amelin ismi küfürse... ...onu yapan kişide ne olmuş olur? O ameli işlediği için küfre girmiş olur... Ha büyük küfür küçük küfür amelinin şekline göre değişebilir. Men kafara billahi min ba'di imanih illa iman. Kim imanından sonra küfür inkar ederse ancak ikrah altında kalbi imanla mutmain bir şekilde olduğu hal müstesna zorluk altında, ikrah altında kalbi de imanla dolu bir şekilde kimin olayı gibi? Ammar bin, bin Yasir'in radıyallahu anh'ın olayı gibi. Kalbi imanla dolu olduğu halde gözünün önünde annesini ve babasını şehit etmelerine rağmen kendisi dayanamadığı ne yaptı? O küfür sözü söyledi. Peygamber sallallahu anh dedi ki ey Ammar o halde o andayken kalbin nasıldı? Yarabbi, kalbi, şey, ey Allah Resulü kalbim imanla doluydu. O zaman Peygamber sallallahu anh ne dedi ona? sa minselay anmaz. Ancak kalbi imanla dolu olduğu halde zorla yaptırılmışsa o müstesna. Walakin fakat men şaraha bil küfris sadran kim kalbine kalbini küfre açarsa. Yani ne demek? Kim o küfrü kalbine sokarsa herhangi bir şekilde ikrah altında olmadan, zorlama altında olmadan bunu yaparsa fealeyhim ghadabun min Allah. Onlar için onların üzerine Allah'tan bir gazap vardır. Allah'ın gazabı onların üzerinedir ve lehum azabun azim ve onlar için büyük bir azap vardır diyor Allah azze ve celle. Veya diğer bir mesele peygamberlik iddia etmek de küfürdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem rasullerin hem nebilerin sonuncusudur. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hem nebilik hem resullük iddia ederse kendisine ne, kitap geldiğini söylerse, kendisine vahiy geldiğini söylerse, ben de Allah Azze ve Celle'den vahiy alıyorum derse, bu kişi kafir olmuştur. O, çıktı mı çıktı, Peygamber Aleyhisselam sahibiste diyor ki, benden sonra 30 tane peygamberlik nübuvvet iddia eden gelmeden kıyamet kopmayacaktır. Bunların birçoğu çıktığı, günümüzde de çıkanlar var. Günümüzde de çıkanlar var. Neydi o adamın adı? İsk İskender ev evet, İskender bilmem ne neyse işte o adam kendisinin nebi olduğunu söylüyor. Kendisine vahiy geldiğini söylüyor. Sırtında mühürün olduğunu söylüyor. Yani ben 1 ton e, derin var diyor benim peygamber olduğuma dair. Hatta açmış Kur'an'ı diyor ki açıyor böyle Kur'an'ı, ayet okuyor. Bu ayet diyor benimle alakalıymıştır diyor. Şufa Allah. Ve bu ayet 1500 sene Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilmiş. Nasıl seninle alakalı iniyor yani? Ve bu kadar cahil ve tabasına bakın bu adamın. Bu adama tabi olanlara bakın avukatlar, hakimler, doktorlar, Avrupa'da yaşayan insanlar böyle üst düzey yetkililer. Adamın cemaatinden adama iman etmiş olanlar. Yani sonuçta nebiler ve rasuller gelecek. Nasıl? Yalancı nebi ve rasuller gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bildirmiş. Müselle ve bunların en başındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından hemen sonra taktı Peygamberlik iddia etti. Kendisine vahiy geldiğini söyledi. İşte kendisine sureler indiğini söyledi. Nübüvvetten, risaletten benim de payım vardır dedi. Peygamber Efendimizin risaletine ortak olmak istedi ve ne yazık ki birçok sahabe, birçok sahabe gitti kendisine iman etti. Subhanallah. İmanlarından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra gittiler. Müselleme'tul Kezzaba iman ettiler. Ebubekir radıyallahu anh onlara savaş ilan etti. Hem de onlarla mürtet olarak, onlar mürtet olarak onlarla savaştı. Hepsini mürtet olarak kabul etti onlarla savaştı ve hezimete uğradılar birçokları yeberdi geriye kalan ordusundan geriye kalan Müseyleme'ye iman etmiş olan geriye kalanlara ise tekrar Ebubekir radıyallahu anh davet gönderdi. Dedi ki gelin tekrar imana girin yoksa sizi de öldüreceğiz. Direkt öldürmedi Ebubekir radıyallahu an onları. Bazı mürtetler vardır tövbe etmesi istenir. Bazı mürtetler vardı Peygamber Efessem kastettiği gibi Kabe örtüsüne sarılmış dahi olsa bulsanız onu öldürün dediği mürtetler de vardır. Onun için mürtet meselesi önümüzdeki derste gelecek herhalde. Orada her mürtedin tövbe etmesi istenilmez. Her mürtede tövbe veya davet sunulmaz. O da onlardan birisi ama Ebubekir radıyallahu anh Müseylene'ye iman edenlere ve savaşta ölmemiş olanlara tekrardan daveti götürdü. Onlar da tekrardan naaptılar, iman ettiler. Bu mesele de o şekilde gerçekleşmiş. <gülüyor> Mesela diğer bir şey var. Eee Tuleihatul Esedi denilen bir e, sahte peygamberine. Bu da peygamber sallallahu vefattan sonra e, peygamberlik iddia ediyor. Hatta bir tane kadın çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi vefatından sonra kadın çıkıyor, peygamberlik iddia ediyor. O da nübüvetteden benim de hakkım vardır diyor. Onun da tabası oluyor. Yani az rakamlar değil bunlar. Hem 3-5 kişi değil. Veya koltuğunu sağlamlaştırmak için parayla pulla yapılmış değil. Kal ben iman edenler var. Kalben iman edenler çıkıyor cemaat etrafımda. Ama Allah'ın izniyle hepsini attı helak oldu gittin. Evet burada kalalım inşallah. Subhanakallahumma bihamdik, neshhedü en